إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل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 Sallallahu Aleyhi ve sellem veŞarül umurl muhteseatu ve kulla muhtesetil bir ve kulla biddatin ve kulla dalalein Finnar Ama bak değerli Müslümanlar tercih yapma hakkı Allah subhan Teââ'nındır Allah Dilediğini dilediğine tercih eder ve istediğini istediğine istediğine üstün tutar Seçim hakkı Allah'ındır O mahlukatı üzerinde istediği gibi tasavvur etmeye hak sahibidir. Allah Te'ala şöyle buyurmaktadır. Puillahumme mallik <Sessizlik> el Mulki Tuhtil mulkamın taşı,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 Ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verensin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir, şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Başka bir ayeti kerimede ise Allah Teala şöyle buyurmaktadır. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Yagfiru limen yasha ve yuazibu men yasha göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır dilediğine mağfiret eder dilediğine azaplandırır Allah subhanahu ve taala tercih etme hakkı elinde olandır. Allah Teala peygamberlerini diğer insanlardan üstün tutmuştur. Bizim peygamberimiz olan Muhammed Aleyhisselam'ı da diğer peygamberlerden üstün tutmuştur. Bizim peygamberimizin ümmetini de diğer ümmetlerden üstün tutmuştur. Allah Teala kadınlar arasında Meryem Aleyhisselam'ı diğer dünya kadınlarından faziletli kılmıştır. Ve ona İsa Aleyhisselam'ı evlat olarak vermiştir. İstediğini istediğine verme ve istediği zamanda geri alma Allah'ın hakkıdır. Dilediğini dilediğine faziletli kılar. Bu noktada hiç kimse Allah'ı sorguya çekemez. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. La yüselu amma yef'alu ve hum elun. O yaptığından dolayı sorgulanamaz. Ve lakin onlar sorgulanırlar. allah Teala şehirler arasında Mekke şehrini diğer şehirlerden üstün tutmuştur. Aylar arasında da Ramazan ayını diğer aylardan üstün tutmuştur. Kadir gecesini diğer gecelerden daha faziletli kılmıştır. Günler içerisinde de şu içerisinde bulunduğumuz mübarek cuma gününü Diğer günlerden daha üstün tutmuştur. Hadislerde Cuma günü için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem Aleyhisselam Cuma günü yaratılmıştır. Cuma günü cennete girdirilmiştir. Cuma günü dünyaya indirilmiştir. Ve ruhu Cuma günü kapt edilmiştir. Kıyamet de cuma günü kopacaktır. Cuma günü içerisinde insanların ve cinlerin dışındaki bütün varlıklar kıyametin kopma korkusundan dolayı ürpermektedirler. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam... Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste yine Cuma günü için şöyle buyurmaktadır. Cuma günü bana bolca salavat getirin. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Cuma günü vefat eden bir kişi kabir sorgusuna tutulmaz. Yine Cuma gününün içerisinde öyle bir saat vardır ki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 Kişi Allah'tan masiyet istemedikçe duası bu saateden gelirse Allah Teala onun duasını kabul edebilir. Kardeşler Yahudiler ve Hristiyanlar bugünden şaşarak başka günleri kendileri için kutsal saymışlardır ve en nihayetinde Allah Teala bu mübarek günü Müslümanlara has bir gün olarak kılmıştır. Allah Supan ve Teala Müslümanların yılda bir kere hac mevsiminde Kâbe'de toplanmasını istediği gibi haftada bir kere de cuma günü içerisinde yer alan cuma namazında toplanmalarını istemiştir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ya eyhellezine amenu izâ nûdî lilsalâti min yevmil cum'ati fas'û ilâ zikrillâh vezerul bey' zalikum hayrun lekum in talemun ey iman edenler cuma günü namaz için çağrı yapıldığında hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır Allah Teala Allah subhanehu ve teala bu ayeti kerime ile cuma namazını Müslümanlara farz kılmıştır. Cuma namazı için kişinin temizlenip gusül abdesti alması ve yeni elbiselerini giymesi, bunun ile birlikte güzel kokular giyilmesi, güzel kokular sürülmesi Resulullah aleyhissalatü vesselamın terk etmediği sünnetlerindendir. Resulullah aleyhissalatü vesselam mescide erken gider ve mescide erken gidilmesini de teşvik ederdi. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu. Bir kimse Cuma günü cünüplükten temizleniyormuş gibi boy abdesti aldıktan sonra erkenden Cuma namazına giderse bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. İkinci saate giderse bir inek, üçüncü saate giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi sevap kazanır. Bir başka hadisi şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır Cuma günü olunca şeytan erkenden çarşı ve pazara çıkar ve insanları Cuma'dan engellemek için bin bir çeşit bahaneler üretir o ya insanları Cuma'ya gitmekten alıkoyar ya da oraya erkenden gitmelerini engeller. Melekler ise erkenden gelip mescidin kapılarına dururlar. Ve gelenleri birinci saatte gelenler ve ikinci saatte gelenler olmak üzere sınıflandırırlar. İmam hutbeye çıktığı zaman melekler de cemaat ile birlikte saf tutar ve imamın hutbesini dinlerler. Hadisi şeriflerde cuma namazının önemine ve farziyetine yönelik birçok Hadis varit olmuştur. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan bu Resulullah Aleyhissalatu bu konuyla alakalı birçok hadis gelmiştir. Safvan, Safvan bin Selim'in rivayet ettiği hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Men taraka el cumate 3 min ghayri udrun teba Allah ala qalbihi. Kim cuma namazını üç kere özürsüz bir şekilde terk ederse Allah kalbini mühürler. Tirmizi ve Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste Ebu Hureyre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle buyurmaktadır. Men terekel cumaate felase meratin tahavunen tabaallahu ala kalbihi Allah önemsemediği için Üç cumayı terk eden kimsenin kalbini mühürler. Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu, Müslüm'ün sahihinde rivayet olunduğuna göre, Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. لَيَنْ تَهِيَنَّ اَقْوَامٌ bir takım kimseler ya cuma namazını terk etmekten vazgeçerler ya da Allah onların kalplerini mühürler ve artık onlar gafillerden olurlar. Değerli Müslümanlar, cuma namazları Müslümanların günahlarından bağışlanmaları için bizlere sunulan bir fırsattır. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmaktadır. Es hamsu vel cum'atu ila el cum'ati ve Ramadanu ila Ramadan mukeffer mukaffiratu ma baynahunna iz Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu bu hadiste Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmaktadır. Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namaz ile İki cuma ve iki Ramazan arasında geçen günahlara kefaret olur. Değerli Müslümanlar, şu Müslümanların toplanma günü olan mübarek cuma gününün ve içerisindeki cuma namazının değerini bilelim. Bizler bu güne ve bu namaza şeriatın vermiş olduğu önemi vermek zorundayız. Bizler bu güne ve bu namaza Allah'ın ve Resulünün vermiş olduğu önemi vermek zorundayız. Özellikle cuma namazı için Peygamber Efendimizin hadislerini tatbik etmek zorundayız. Bugün için gusül abdesti alınmalı, güzel elbiseler giyinmeli, güzel kokular sürülmelidir. Kişinin imkan dahilince mescitlere erkenden gelip mescit namazını kılması, imam hutbeye çıkıncaya kadar dünyevi muhabbet lerden vazgeçip namaza, Kur'an tilavetine ve zikre yönelmesi, bu değerli dakika ve saatlerde kendisi, ailesi ve İslam ümmeti için du duaya yönelmesi gerekmektedir. İmam hutbeye çıktıktan sonra da pür dikkat verilen hutbeyi dinlemeli, hutbeden kendisine düşen payı ve hisseyi almalıdır. Wa ahri davana hada Anilhamdülillahi Rabbil Alemin.